Ertesi sabah Borchim'e bir mektup yazdım. Bilgi istedim. Bir sonraki trenle gelsin hemen diye dayattım. Kahya ile yolladım New York'a. Mektubu yazarken gelsin demeyi bile fuzuli belliyordum. Gazeteleri görür görmez yola çıkacağından emindim. Öğlene kalmaz Daisy'den de telgraf gelir diye düşünüyordum. Ama ne telgraf geldi ne Borchim ortalarda göründü. Sadece daha başka polisler, fotoğrafçılar, gazeteciler geldi. Kahya, Walshiem'in cevabını getirdiğinde, Gatsby ile aramda topunu hor gören bir dayanışma kuruldu. Topuna karşı bir meydan okuma duydum. ''Azizim Mr. Carvey, hayatımın en ağır darbelerinden biri oldu bu benim için. Bu haberin doğru olduğuna bir türlü inanamıyorum.'' O herifin böyle delice hareketi hepimizi uzun uzun düşündürse yeri. Çok önemli bir iş var elimde. Ayrılmama imkan yok buradan. Bu işe karışmam da doğru olmayacak zaten. Daha sonra bir hizmetim dokunabilirse, Edgar'la bildiriver bana. Böyle hadiseler karşısında ne yapacağımı şaşırıyorum. İler tutar yerim kalmıyor. Saygılarımla. Mayor Borsham Altında acele çiziştirilmiş bir hamiş. Cenaze için filan ne yapılacaksa bildirin bana. Ailesini de tanımıyorum. Öğleden sonra telefon çalıp şehirler arasından Chicago'dan aradığı söylenince muhakkak bu deisidir dedim. Ama hattı bağladıklarında ipince öyle hafiften bir erkek sesi geldi kulağıma. ''Ben Sleek.'' ''Evet.'' Hiç duyduğum ad değildi. Berbat vaziyet değil mi? Almadın mı yoksa telimi? Telgraf filan gelmedi buraya. Yavru parkın başı belada dedi hızlı hızlı. Tezgahın üstünden bonoları toka ederken enselemişler. Beş dakika önce New York'tan bir yazı gelmiş. Bonoların numaralarına vermişler. Şu numaraya bak yahu. Dinine yandığımın bu ufacık yerlerde kıstırı verirler adamı böyle işte. Alo diye soluk solağa kestim sözünü. Dinle bir dakika. Ben Mr. Gatsby değilim. Mr. Gatsby öldü. Hattın öbür ucundan uzun bir sessizlik oldu. Ardından bir ünlem. Derken kısa bir viyaklama. Telefon kapandı. Sanırım üçüncü gündü. Minnesota'da bir kasabadan Henry Gates imzalı bir telgraf geldi. Gönderen hemen yola çıkacağını, törenin kendisinin gelinceye kadar bekletilmesini söylemekle yetiniyordu. Gatesbinin babasıydı. Kaşları çatık bir ihtiyar, alabildiğine çaresiz, yıkkın o ılık Eylül günü ucuzundan uzun ve bol bir paltoya sarılmış. Heyecandan durmamacasına yaşlar sızıyordu gözlerinden. Çantasıyla şemsiyesini elinden aldığımda seyrek kırçıl sakalını öylesine çekiştirmeye başladı ki paltosunu üstünden çıkarıncaya kadar bir hal oldum. Olduğu yere yığılıp kalacak diye korktum. Musiki odasına götürüp oturttum bir köşeye. Yiyecek içecek bir şeyler getirttim. Yiyeceklere dokunmadı. ''Süt içeyim'' dedi. Onu da bütün döktü üzerine. ''Şikago gazetesinde gördüm'' dedi. Baştan sona hep o haber. Hemen çıktım yola. ''Adresinizi bilmiyorduk ki haber verelim size.'' Görmez olmuş gözlerine, odanın içinde durmamacasına gezdiriyordu. ''Deliydi muhakkak'' dedi. ''Deli olmasa böyle şey yapar mıydı hiç?'' ''Birazcık kahve içmez miydiniz?'' ''Bir şey istemem. Kendime geldim biraz. Teşekkür ederim. Mr. Carvey.'' ''Aa ne diyordun?'' ''Evet, kendimi toparladım biraz. Jimmy'i nereye koydular acaba?'' Oğlunun cansız yattığı oturma odasına götürdüm adamı. Bıraktım orada. Baktım çocuklar çıkmışlar merdivenin üst başına. Kapıdan sofayı dikizliyorlar. Anlattım onlara kimin geldiğini. İstemeye istemeye gittiler. Bir süre sonra Mr. Gates kapıyı açtı. Çıktı, ağzı açık, yanakları hafifçe kızarmış, gözlerinden tek tek salapati yaşlar sızıyordu. Öyle bir yaşa gelmişti ki, gayrı ölüm onun için korkunç apansızlığını yitirmiş, belli ilk defa olarak etrafına bakıp, sofanın sofaya açılan büyük odaların Onlardan geçilen öbür odalarının görkemini, Gep genişliğini görünce, Duyduğu kedere, huşu içinde bir gurur katışmaya başladı. Yukarıki yatak odalarından birine buyur ettim. Ceketini, yeleğini çıkarırken, Bütün hazırlıkları o gelinceye kadar geri bırakıldığını söyledim. Neye karar vereceğinizi bilmiyordum tabii Mr. Gatsby. Adım Gatsy. ''Evet, Mr. Gates. belki de narşı batıya alıp götürmek istersiniz.'' diye düşündüm. ''Yok.'' dedi başıyla. Jimmy, oldum olası, doğuyu çok daha fazla severdi. Hem sonra doğuda yükseldi bu mevkiye kadar. ''Oğlumun arkadaşı mıydınız, Mr?'' ''Yakın arkadaşıydım, evet.'' ''Çok parlaktı istikbali, siz de biliyorsunuzdur.'' ''Yaşı neydi ki daha? Ama korkunç bir zekası vardı.'' Hayranlık çelmecesine eline alnına götürdü. Başımı salladım ben de. Yaşasıydı çok büyük adam olacaktı. James Hill gibi mesela. Memlekete büyük hizmetler edecekti. Haklısınız dedim tedirgince. İşlemeli örtüyü yatağın üzerinden güç bela kaldırdı. Kütük gibi uzandı. Battaniyenin üstüne gözlerine kapatır kapatmaz uyudu. O gece korktuğu sesinden belli olan biri telefon etti. Benim kim olduğumu öğrenmeden ismini vermeye yanaşmadı. Mr. Carvey'yim ben dedim. Oh dedi, belli, içi rahatladı. Klipsringer'im ben de. Ben de rahat bir nefes aldım. Demek Gatsby'nin mezarı başında bir dostu daha bulunacaktı. Gazetelere aksetsin istemiyordum. Başımıza bir de bir alay meraklı üşüşecekti yoksa. İyisi mi ben telefonla beş on dostunu kendim çağırırım dedim ama izlerini bulacağım diye göbeğim çatlıyordu. Cenaze yarın dedim. Saat üçte evden kalkacak. Tanıdıklarınıza da söyleyiverin. Aa tabii söylerim deyip hemen ağzını değiştirdi sonra. Ama sanmam kimseyi görebileyim bu ara. Tabii rastlarsam söylerim. Sesinin tonu kuşkulandırdı beni. Siz geleceksiniz elbet. Tabii gelmeye çalışırım. Ben sizi asıl şey için aramıştım. Bir dakika diye kestim sözünü. Gelecek misiniz gelmeyecek misiniz onu anlayalım bir kere. Ben de söyleyecektim size zaten. Mesele şu. Greenwich'de bir ailenin yanında kalıyorum. Yarın benim de kendileriyle birlikte olmamı istiyorlar. ''Teferrüce mi ne çıkaracaklarmış da, kurtulabilirsem gelirim.'' Uzun bir ha çektim. Duymaz olur muydu? Ürkek ürkek kovaladı sözünü. ''Size telefon edişimin sebebi, bir çift ayakkabım kaldı da orada. Kahyayla bir zahmet bana onları gönderebilir misiniz acaba? ''Tenis ayakkabılarım, onlarsız olamıyorum, anlarsınız ya.'' ''Dediğim arkadaşın evine deposalayabilirsiniz. Adı B.F. ''Adın gerisini işitmedim. Kapattım telefonu yüzüne çünkü. Sonra da Gatsby hesabına utanır gibi oldum. Telefon ettiğim bir beyefendi belasını buldu demeye getirdi. Kabahat bendeydi asıl. O beyefendi Gatsby'nin içkisiyle yüreklenip arkasından demediğini bırakmayanlardan biriydi.'' Ne diye ararsın onu değil mi? Tören sabahı Mayor Borsham'i görmeye New York'a indim. Başka türlü ele geçmiyordu ki adam. Asansörcü çocuğun öğüdü üzerine itip açtığım kapının üstündeki tabelada Swastika Holding şirketi yazılıydı. İlkin kimse yok sandım içeride. Ama hello diye iki üç kere boşuna seslendikten sonra bir bölmenin arkasında bir hırlaşma oldu. Derken bir Yahudi güzeli iç kapanın ağzında göründü. Düşmanca gözlerle beni tepeden tırnağa süzdü. ''Kimse yok bir oda.'' dedi. ''Mr. Borsham Chicago'ya gitti.'' Verdiği bilginin hiç değilse ilk bölümünün uyduruk olduğu anlaşıldı hemen. İçeride biri ıslıkla başını gözünü yara yara du Rosary adlı havayı çalmaya başladı. ''Söyleyin lütfen.'' Mr. Carvey görüşmek istiyor deyin. Yani sizin için adamı ta Chicago'dan buraya mı çağıralım? Tam bu sırada Stella diye bir ses, lamıcımı yok, borşimin sesi duyuldu kapının öte yanından. Kartınızı masanın üstüne bırakın dedi acele. Döndüğünde ben kendisine veririm. Biliyorum efendim. Bana doğru bir adım attı. Elleriyle öfkeli öfkeli kalçalarını sıvazlamaya başladı. Siz gençler aklınıza estiği zaman içeri dalabileceğinizi sanıyorsunuz diye azarladı beni. Bıktık usandık artık sizden. Şikago'da diyorsam Chicago'da adam işte, anlasanıza. Gatsby'nin adını andım. Ya dedi, beni bir daha süzdü. Bir dakika, adınız neydi? Sır oldu. Derken Mayor Walshim iki elini açmış, Resmi öyle kapının ağzında göründü. Yazıhanesine aldı hemen beni. Saygılı bir edayla acımızın büyük olduğunu söyledi. Bir yaprak sigarası ikram etti. İlk tanıştığımız günler geliyor aklıma dedi. Yeni terhis olmuş bir binbaşıydı o zaman. Göğsü harpte kazandığı madalyalarla kaplı. Öyle dardaydı ki bir takım elbise almaya parası çıkışmadığı için... Üniformaları vardı hala sırtında. İlk görüşüm onu, 43. caddedeki Vünebrin'deki çifte bahis salonunda oldu. İş istemeye gelmişti oraya. Günlerdir ağzına çöp atmamıştı. Gel bir öğle yemeği yiyelim seninle beraber dedim. Yarım saat içinde dört dolarlığı aşkın yemeği sildi süpürdü. İş hayatına siz mi başlattınız diye sordum. Ne başlaması? ''Onu adam eden benim.'' ''Demek öyle.''